Ahmet Cevdet Paşa merhum. Neresinden baksanız yine eskilerin hezarfen dedikleri tipte bir adam. Hezarfen yani eline çok iş gelen adamlar öyle derlermiş. Bir bakıyorsunuz adam şair bakıyorsunuz. Bizim şairlerin de o şey bakıyorsunuz. Hiçbiri sadece şairi değil. Hepsi için şairlik ikinci, üçüncü, beşinci vasıf. Adam ilimde meşgul, adam asker, bürokrat...